Ağuzzu bilya himne şeytanı racim Bismillahi nahmedu ve ve esta'inu ve esta'firu ve Men ve men yulil ve işhedu ılla ilahilallahu ve işhedu ılla ve Fina istiqal hadisi kitab ve khaira al-hadi hadi sallallahu alaihi ve Şer al-umur mütesatı ha, kulla mütesatim bid'at ve kulla bid'atin dalale ve kulla dalaletin fil nahr. dersimizde Enam suresinin 52 ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle meale şöyle buyuruyor: Onun yüzünü isteyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine bir şey yoktur. Senin hesabından da onlar üzerine bir şey yok ki onları korup da zalimlerden olasın. Sabah akşam Rablerinin yüzünü, Rablerinin veçhini yani Allah Azze ve Celle'nin vecih sıfatına da işaret ediliyor bu ayette. Yüz sıfatına. Bazıları bunu Allah'ın rızası diye de tefsir ediyorlar. Yani sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek dua edenleri kovma demektir. Yani Allah'ın razı olması demek yine Allah'ın vecihi ile alakalı. Yani çünkü Allah razı olduğu kullarına cennette vecihini görmeyi nasip edecek. Yani Allah'ın rızası diye tefsir edilmesi, vecih diye tefsir edilmesine aykırı değil. Ta ki Allah'ın vecih sıfatı inkar edilmediği sürece. Yani birisi derse ki işte vecihten kasıt Allah'ın rızasıdır. Yoksa Allah'ın haşa yüzü yok gibi bir şey söylerse bu Problemli bir itikattır. Yani biz Allah'ın vecih sıfatını mahlukuna benzemeyen yüzü olduğunu kabul ederiz. Buna itikad ederiz. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Suheyb, Ammar, Bilal ve Habbab radıyallahu anh gibi Müslümanların zayıfları varken Kureyş topluluğu geldi ve Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kavmini bırakıp da bunlarla birlikte olmaya mı razı oldun? Biz bunlara mı tabi olacağız? Bunları yanından kov, onları kovarsan belki sana tabi oluruz dediler. Bunun üzerine bu ayetler nazil oldu. Detaylı bir rivayet 54. ayette aktaracağız inşallah. Bunu bu şekliyle Ahmet bin Hanber, Taberi, İbni Biyatim, Taberani ve Ebu Naim, Hilyetül Evliyada rivayet ediyorlar. Saad bin Ebi Vakkas radyalanından gelen rivayette de, bu ayet altı kişi hakkında nazil olmuştur demiştir. Ben yani Sabi'ne Bakas, Abdullah bin Mesud, Bilal, Huzeyl'den bir adam ve diğer iki kişi hakkında. Medine'nin ileri gelenleri ey Allah'ın Resulü, bunlara kov, biz bunlara tabi olmaktan utanıyoruz dediler. Bunun üzerine kalbine Allah ne dilediyse o geldi ve içinden bir şeyler geçirdi. Allah Teala bu ayetleri indirdi. Bunu da Müslim, Abdülhumet-i Nesai ve daha başkaları sahip bir isnatla rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radyalanma diyor ki, sabah akşam Rablerine dua edenlerle kastedilen farz namazları kılanlardır. Yani e, burada e, namazlara devam edenler kastediliyor. Buradaki duayı namaz olarak açıklıyor yani i̇bn Abbas radyalanma. 53 Böylece Allah içimizden bunlara mı lütfetti demeleri için biz onların bazısını bazısıyla denedik. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Yani bir önceki ayette Allah Azze ve Celle müşriklerin veya münafıkların, çünkü bazı cüvetlerde e, münafıklar da bu talepte bulunuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işte biz senin yanında oturmaktan utanıyoruz. İşte ayak takımı kimseler geliyor senin yanına diye diyorlar. E, Biraz sonra gelecek Habab radıyallahu anh, rivayetinde münafıkların da bu şekilde şikayette bulunduğu belirtiliyor. Münafıkların veya müşriklerin böyle bir talepte bulunması üzerine Allah Azze ve Celle bir önceki ayette diyordu ki onların hesabından senin üzerine bir şey yok, senin hesabından da onların üzerine düşen bir şey yok. Onları kovarsan zalimlerden olursun. Burada da buyuruyor ki böylece yani Allah Azze ve Celle bu imtihanın sebebini anlatıyor. Bazılar böyle kibirli olan bazıları desin ki işte Allah bula bula bunlara mı lütufta bulundu? Aramızdan böyle kimselere mi lütufta bulundu? Böyle desinler diye. Böylece bazıları bazılarıyla imtihan edilsin. Yani e, zayıf bir takım kulların, insanların nezdinde e, hor görülen bir takım kulların Allah Resulü ve Sama iman etmede öncelikli olması yani ilk İslam'a girenler olmaları. Dolayısıyla sonradan kibirli, kodaman bazıları Müslüman olunca onların ağırına gidiyor. Yani bunlar mı, bunlara mı tabi olacağız? Yani biz bunlar gibi mi Müslüman olacağız? Onları kov, uzaklaştır. Biz de e, gururumuzdan bir şey eksiltmeden, kişiliğimizden, karakterimizden bir şey eksiltmeden zoomlarınca, sen yanına rahat rahat gelelim. Yoksa müşrik başka ülkelerden, elçiler falan geldiğinde işte biz bunlarla aynı mertebede olmaktan utanıyoruz gibi değişik kibir ifade eden sözler söylemişlerdi. Allah Azze ve Celle bunun sebebini kulları birbiriyle imtihan etmesi olduğunu bu ayetinde beyan ediyor. Ve Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Esasında bu, yani Allah'ın kuluna hidayeti nasip etmesi başlı başına şükrü gerektiren bir nimettir zaten. İbn-i Abbas Radyalama diyor ki Allah bazılarını zengin bazılarını fakir kılmıştır. Zenginler fakirlerle alay ederek Allah aramızdan bunları mı hidayete kavuşturdu dediler. Evet. Bunu Taberi ve İbn-i Hasan Bir İsnad'da rivayet ediyorlar. Katade de diyor ki burada kastedilen Birbirleriyle imtihan edilmeleridir. Yani Allah Azze ve Celle e, tıpkı bir takım olayları, hadiseleri, bir imtihan vesilesi kıldığı gibi insanları da birbiriyle imtihan vesilesi kılmıştır. Yani hayat devam ettiği sürece imtihan devam eder. Kişi Müslüman olmasına rağmen Müslüman olduktan sonra Müslüman cami arasında da yine birbiriyle imtihan edilmeye devam eder. Fakir zenginle, zengin fakirle e, bunun gibi Erkek kadınla, kadın erkekle, köle hürle. Yani bunlar hep birbiriyle imtihan edilmeye devam ederler. Bazen baba evlatla, evlat babayla, annesiyle bunlarla imtihan edilir. 54. ayet. Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara de ki size selam olsun. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı ki içinizden her kim, her kim cehaletle bir kötülük işler de sonra arkasından tevbe eder ve düzeltirse, ıslah ederse muhakkak ki o gafurdur, rahimdir. Yani gafur örtücü olması, o kusurunu, günahını bağışlaması, örtmesi, rahim merhamet etmesi. Allah işte rahmeti kendi üzerine yazdı. İman edenlere böyle söyle. Ayetlerimize iman edenler sana geldiğinde onları selam ile karşıla, onlara esenlikle ve güvence ver. Rabbin rahmeti üzerine yazdı diye bildir. Yani Allah'ın rahmetini de onlara bildir. Kim cehaletle bilmeden bir kötülük işler ve arkasından tevbe ederse yani onun bir kötülük olduğunu öğrendikten sonra hemen tevbe eder ve düzeltirse. Yani mücerret tevbe etmek yeterli değil. Yaptığı kötülüğü ıslah etmesi de şart koşuluyor burada. Bunu yaparsa muhakkak Allah gafurdur, rahimdir. Habbab radıyallahu anh diyor ki akrabin habis et temimi ve Uyeyne bin Hesim el-Fezari, bunlar münafıklardan idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Onun Bilal, Suheyb, Ammar ve Habbab radiyallahu gibi müminlerin zayıflarının yanında oturduğunu görüp bunları küçümsediler ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gidip onunla baş başa kalınca şöyle dediler. Biz senin bize Arapların bu vesileyle üstünlüğümüzü bilip tanıyacakları özel bir meclis Tertiplemeni istiyoruz. Çünkü Arapların kafirleri senin yanına gelir, yani başka heyetler gelir. Biz de Arapların bizleri bu kölelerle birlikte görmelerinden utanırız. O bakımdan biz yanına geldik mi? Bunlar yandan kaldır gitsinler. Biz yanından ayrılıp gidince istersen onlarla beraber oturursun. Nebi Aleyhisselat ve da olur buyurdu. Bu defa onlar yine bu hususta bize bunu yerine getireceğine dair bir de belge yaz dediler. Yani bir çeşit senet gibi böyle gerçekleştireceğine dair. Yani nifaha bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sayfa getirilmesini istedi. Ve biz bir tarafta otururken yazmak üzere Ali radıyallahu anh'ı çağırdı. Bunun üzerine Cibril aleyhisselam inip Enam 52 ila 54 yani teminden beri okuduğumuz ayetlerini indirdi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem elindeki kağıdı atıp bizi çağırdı. Yani Habbab radıyallahu söylüyor. Yani hakir görülen o münafıkların alçak gördüğü kimseleri e, yanına gittiğimizde Enamel 4. ayetini okudu. Artık biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber oturuyorduk. O gitmek istediği zaman kalkıp gidiyor ve bizi orada bırakıyordu. Yani kalkmak istediği zaman hiçbir şey söylemeden yani e, kendi şeyle kendi tercih ile tamamen kalkıyordu. Bunun üzerine Kehf suresi 28. ayeti nazılı oldu. Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam ona ibadet edenlerle birlikte otur. Sabret, sakın dünya hayatının zinetine kapılıp gözünü onlardan ayırma. Ayeti nazılı oldu. Bundan sonra artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle birlikte oturuyordu. Onun kalkma zamanı gelince biz kalkıyorduk ve onu bırakıyorduk ki o da kalksın. Yani onlar kalkmadan artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalkmaz olmuştu. Yani benim işim var, kalkıyorum, gidiyorum demiyordu artık bu ayetin üzerine. Bunu sahip bir isnatla İbn-i Şeybe, İbn-i Mace, Taberi, İbn-i Biatim, Taberani, Ebu Nail ve Delal-ül Nübüve'de Beyhakir yuvayet ediyorlar. Mücahit Rahimullah diyor ki, cehaletle kötülük işleyen kavli hakkında, Rabbine isyan eden kişi o isyanı terk edinceye kadar cahildir. Yani işlenen her günah, her kötülük cehaletle işlenmiş günahtır. Bunu e, şunun için söylüyor. Yani harici ekolüne reddi esasında Mücahit Rahim olan bu sözü. Mesela onlar cehaleti mazeret kabul etmez. Yani cehaletle işlemişse öğrendiği zaman yani bile bile bir günah işlerse Allah onu affetmez böyle diyor hariciler ilk böyle diyorlardı. İşte Mücaddid-i burada selefin bu konudaki itikadını aktarıyor sahabenin, tabiinin. Rabbine isyan her eden her kişi bir cehalet üzere işlemektir onu. Çünkü Rabbine karşı Rabbini tanıyan kişi ona isyan etmez. Ya bir gafletle ya bir cehaletle. Bir de bunun başka bir ayrıntısı var ki Ondan Nisa suresinde zaten aktarmıştık. Kata Allah'tan gelen bir söz daha var. Yine bu, bu manada bir ayet. Nisa 15-16. ayetler olması lazım. Hemen tevbe eden. Yani cehalet Allah'ın kabul edeceği tövbe, Cehaletle günah işleyen ve hemen tevbe eden. Yani tevbesini geciktirmeyen. Kişinin tevbesidir. Ayette böyle buyuruluyor. Dolayısıyla tekfirciler bu ayetin zahirinden hareketle bir, bile bile günah işleyen kişi Allah affetmez demişler. İki, tevbenin hemen olması lazım. Yani aradan diyelim bir sene geçmiş, bunun tevbesi kabul olmaz gibi bu ayetin zahirinden hareketle böyle e, şeyler iddia etmişlerdir. İşte Selef burada diyor ki, katadı kişi diyor, can gırtlağına gelmediği sürece bu acele edilmiş tevbedir. Yani çünkü tevbenin kabul olmayacağını bildiren hadisler, mütevatir, sabit hadisler nettir bu konuda. İki şey var. Birisi güneşin battan doğması, ikincisi canın gırtlağa gelmesi. Yani ölüm anının gelip de artık canının çıkacağını gören kimse o anda tevbeyse artık o kimsenin tevbesi kabul olmaz. Tıpkı Firavun'un tebessinde olduğu gibi o artık denizi boylarken, deniz dibini boylarken baktaki artık kurtuluş yok. Yani ölümle baş başa. Zaten alemlerin Rabbi olmadığını o çok iyi biliyordu. Musa Aleyhisselam'ın getirdin hak olduğunu o zaten biliyordu. Fakat bile bile cuhud inkarıyla inkar ediyordu. Küfrünü ilan ediyordu. Fakat ölümle karşı karşıya kalınca alemlerin Rabbi'ne tevbe ettim. Teslim oldum diyor. O anda Tirmiz'den gelen rivayette diyor ki Cibril Aleyhisselam böyle dedi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ey Muhammed beni bir görseydin. Rabbimin rahmeti ona erişecek diye korktuğumda denizin balçıklarından onun ağzına tıkıyordum diyor. Yani Allah'ın rahmetini öyle iyi biliyor ki Cibril Aleyhisselam. Yani buna bile sanki rahmet erişecek diye çekindim diyor. Yani Allah'ın rahmetinin genişliğinden dolayı. Fakat e, bu mesele böyle değil. Yani zaten ayet nazıl oluyor peşinden. Şimdi mi? Allah Azze ve Celle şimdi mi diyor. Tevbe etmenin zamanı şimdi mi? Evet. Demek ki kişi hayattayken, tevbe etme imkanı varken, kendi iradesine sahipken tevbe ettiği takdirde bu hemen yapılmış tevbedir. Yani peşi sıra yapılmış tevbedir. Bir de burada tabi ıslah etme zikrediliyor. Yani kim bir münker işlerse, Muaz bin Cebel Radyalan'tan gelen rivayet olduğu gibi aynısı Ebu ve Ebu Derda Radyalan'tan da geliyor farklı tariflerle. Ey Muaz diyor, nerede olursan ol Allah'tan kork ve bir kötülük işlediğin zaman onu silecek iyilik yap. Bu Hud suresi 114. Ayetinin de manasındadır bu hadis. Çünkü Hud suresi 114. ayetinde muhakkak iyilikler, kötülükleri giderir buyuruluyor. Kişi demek ki tevbe ettiği zaman bunun bir takım şartları var. Dile düşen istiğfar etmektir. Yani Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dilemek. Ya Rabbi ben işte Çokça günah işledim. Benim günahlarım bağışla diyerek. Bağışlanma talebi. İstiğfar bu demek. Bağışlanma talebi. Dile düşen bu. Kalbe düşer. O günahtan, hatadan dolayı pişmanlık. Yani tevbetli ettiği zaman bu bilinçsiz bir tevbe değil. Ne işledin? Neden dolayı tevbe ediyorsun? Bunu bilerek. İşte ben çok günah işlemişimdir. Hepsine tevbe olsun. Bu ayrı. Bu sadece dilin Allah'ı zikretmesinden dolayı bir sağ hazırlidir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tevbe yaptığın kötülüğü bilerek bundan tevbe etmek. Yani ondan dolayı pişman olmak. Yoksa işte kalp bundan tamamen bilinçsiz. Mesela Ya Rabbi günahlarımı başla diyorsun. Ertesi gün oluyor. Aynı günaha devam ediyorsun. Yani ne yaptığının bile farkında değilsin. Yani neden tevbe ettiğinin bile farkında değilsin. Bu bilinç şart. Kalbin bilmesi kasıtlı olması yani. Kalbin kaslı şart. Bir de azalar. Azalara düşen de birincisi ikla. Yani Kötülükten elin ayağını çekmek. Yani hangi kötülüğü işliyorsa işliyor idiysen onu terk etmek. Ve ikincisi ıslah. Onu telafi edecek iyilikle işlemek. O 99 kişiyi öldüren adamın kıssasında bu şartların hepsi de zaten bir arada mevcut. Oradaki alim zat diyor ki falanca yerde salih kimseler var, git onların arasına karir. Çünkü senin geldiğin yer yani senin kötülük işlemene, işte bu kadar adam öldürmene müsaade eden bir ortam, demek ki o hayırlı bir ortam değil. Onları terk et ve falanca yerde salih kimseler var, onların arasına karış. Yani onlarla beraber salih ameller işte ki, yaptığın kötülüklere kefaret olsun. İşte Allah Azze ve Celle'nin ayette zikrettiği ıslah ederse, düzeltirse ifadesi, tevbenin mücerret dil ve kalple yeterli olmadığını, yani bütün iman amellerinde olduğu gibi, çünkü biz amelleri imandan kabul ediyoruz. İman nasıl tarif ediyorsak ameller de bu şekilde. Yani dil ile, kalp ile ve azalarla ile. İman bu. Tevbe, iman ameli. Dil ile istiğfar. Kalp ile nedamet, pişmanlık. Azalarla da onu ıslah edecek, düzeltecek amellerde bulunmak. Tabi ortamı değiştirmek burada önemli. Yani günah işlediğin. Ortamdaysan onu da değiştirmek yine bu ıslaha giriyor. 55. ayet Günahkarların yolu apaçık ortaya çıksın diye. Ayetleri böylece açıklıyoruz. Bu münafıkların yaptıkları teklif Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamandaki teklif ta kıyamet gününe kadar bir nevi ümmetin kaderi gibi. Bak şimdi mesela yönetici pozisyonda olan siyasetçiler, politikacılar bunun gibi insanlar ee, yani sahabenin iman ettiği gibi onların amel ettiği gibi amel ettiği Müslümanları küçümsüyorlar. CHP zihniyeti solcu komünistler dinle alakası olan herkesi küçümsüyor zaten. Onlar ayrı bir kibir içerisinde. Mesela e, Türkiye'yi sakallı bir Müslümanın yönetmesine asla tahammülleri yok. Veya devlet dairesinde sakallı bir Müslümanın memur olmasına asla tahammülleri yok. Bu işte aynı münafık kafanın Bugünkü devamıdır. Daha tuhafı şu. Bunlara yaranmak isteyen kimselerin sakalını bu yana keserek bunların istedikleri düzene göre işte memur olmaları, siyasetçi olmaları vesaire vesaire. Bakın yenilerde meclis başkanı dedi ki yeni anayasada laiklik olmasın. Başta AKP'liler itiraz etti. Niye? Çünkü yani CHP'lilere ve buna benzerlere hesap vermekten korkuyorlar. Yani biz nasıl açıklayacağız? Adam daha kendi nefsini açıklayamamış ki. Bunlar o moda girmişler. Allah Azze ve Celle diyor ki, kim bunu yaparsa, bak zalimlerden olursun. Bunlar zalimlerden oldular. Partilerin adı her ne kadar adalet bile olsa, tam tersi zulüm. Zalimlerden oldular. Niye? Çünkü dinini yaşayan insanlar kovuyorlar, yanaştırmıyorlar. Rablerinin rızasını arayan insanlarla, bir arada olmak bile istemiyorlar. Çünkü başkalarına pazarlayamazlar sunmaya çalıştıkları şeyi. Evet, aynı mantık böyle devam ediyor. Allah azze ve celle bu ayette de buyuruyor ki günahkarların yolu apaçık ortaya çıksın diye ayetleri böylece açıklıyoruz. O zaman durumu ortaya çıkanlar işte Ahrabin Habis gibi, Uyeyne bin Hisnel Fezari gibi münafıklar idi. Yani İslam'a münafıkça girmişti bu kimseler. Şimdi düşünün, bunlar böyle demelerine rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların maslahatını gözeterek yine olur diyor. Burada olur demesi onlara karşı zayıflık gösterilen değil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıklara karşı muamelelerinde şumullü bir düşünce görüyoruz. O, Akra bin Habis ve Ueyne bin el Fezari kendi kabilelerinde lider. Bunlar da büyük bir kabile. Yani kabilesi içerisinde samimi bir sürü Müslümanlar var. Fakat neyin ne olduğunu bilmeyen, İslam davetini bunlar Medine'de yaşamamış, yani Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam anlattı, tebliğ ettiği dini hayatlarına geçirmemiş, ancak işte duyma haberlerle, gelen giden işte rivayetlerle, yani bir nevi bedevi tarzı hayat yaşayan kimseler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların kurtulmasını arzuluyor. Yani bunların işte bir Uyene bin Hıs'ın yüzünden, onun bir dengesiz tavrı yüzünden onlar heba olmaz, onlar cehennemi boylamasın diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamamen ümmetten, merhametten böyle bir tavır. Yani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Allah'ın Resulü yani göktekinin emini bu sözüne dair bize kağıt belge ver diyor bu adamlar. Yani ne demek? Hezan mı soracaksınız? Yani Allah Resulü böyle söz verdi de işte yine o fakirlerle gariban takımıyla beraber oturursa bununla hezan mı soracaksınız? Yani bunun arkasında ne var? Yani Allah Resulü ve vesselam bunları düşünemeyecek birisi değil aşağı. Fakat o ümmetine merhametten dolayı işte bir İbnu Ubey yüzünden, bir Uyene yüzünden, bir Ahrab bin Habis yüzünden o onların kabileleri dinden dönmesin diye bu maslahatları gözetiyor. Fakat gözettiği bu maslahat Allah Azze ve Celle'nin kanununa uymuyor ve Allah Azze ve Celle ayetinde indiriyor diyor ki şayet onları koyacak olursan hani onlara olur dedin ya zalimlerden olursun. Burada aslında daha büyük bir maslahatı Allah Azze ve Celle yönlendiriyor. Yani bizim e, aklımızla düşündüğümüz zaman evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle olur demesi mantıklı gözüküyor bu çerçeveden düşündüğün zaman. Ama mantığımıza uyan her şey din değil. Bugün İslam davetini şekillendirmeye çalışanlar bakın hep bu maslahat düşüncesiyle hareket ediyor. Yani ayetlerden bağımsız. Şu ayetler sanki hiç inmemiş, hiç nazil olmamış gibi düşünüyorlar. Aynı olay ABS suresinde de tekrar ediyor. Nedir? İşte kör bir sahabe. Görme özürlü bir sahabe, Abdullah bin Ummi Mektum. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, belki bizim furu dediğimiz bir mesele soruyor. Önemsiz ayrıntı bir mesele. O sırada Allah Resulü neyle meşgul? Müşriklerin, Kureyş'in ileri gelenlerine dini tebliğ etmekle meşgul. Yani o Kureyş'in ileri gelenleri bir Müslüman olsa bunda elde edilecek maslahata bir bakın. İbn-i Ummi Mektum zaten cepte, o zaten hidayet bulmuş, onun işini sonra da görürüm. Böyle düşünüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani tevhidin önceliği, tevhidin önceliği gibi bir şey için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'le veya diğer ileri gelenlere dini tebliğ etmeyi o anda öncelikli görüyor. davetin öncelikleri fıkı diye kitap yazarlar, dikkat edin. Davetin öncelikleri. Yani akılla düşünüzen evet bu da mantıklı gözüküyor. Ama Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. Ve şunu vurguluyor aslında Allah Azze ve Celle. İman etmiş en sıradan bir müminin ihtiyacını görmek. Belki basit bir konu bile olsa. iman etmemiş, davete icabet etmemiş kimselerin gönlünü etmekten çok daha üstün. Burada da aynı şey var. Bunlar zaten iman etmiş. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapsa bunlar teslim olacak sahabeler. Yani bu sahabeler Habbab bin Eret, Abdullah bin Mesud, Sabi bin Ebi Vakkas, Bilal radıyallahu anh, Ammar radıyallahu anh, bunlar sahabenin yani böyle gönülden iman etmiş, teslim olmuş kimseler. Yani Allah Resulü'nden ne karar çıksa boyun bükecek insanlar. Böyle olmasına rağmen Allah Azze ve Celle ayet indiriyor diyor ki, şayet o münafıkların bu isteklerine uyarsan zalimlerden olursun. Yani bu ne demek? İşte iman etmiş, bu davete icabet etmiş olanların hatrını, onların gönlünü, ihtiyaçlarını diğerlerinden öncelemek her zaman en üstünü. Bu sebeple biz işte davetimiz güzel gözüksün diye, birilerine çirkin gözüksün diye, gözükmesin diye iman etmiş kardeşlerimizi yerden yere vurursak sürekli sürekli Allah Azze ve Celle'nin kınadığı, peygamberinden kabul etmediği bir tavırı bu konudaki hatayı tekrar eder dururuz. Mesela işte sen sakalını niye uzatıyorsun? Güzel gözük ya. Yani birileri İslam'dan soğuyor bu sebeple diyor adam. Topla şöyle sakalını. Üstüne başlandı dikkat falan filan. Güzel gözük. Güzel gözük onu kırıyor. Bu konuda mesela devam edersek gerekirse ondan muhatap bile olmuyor. Konuşmuyor. Niye? Çirkin gözükmesin. Başkalarına karşı e, hoş gözükecek. Bunda da gayesi samimi olabilir. Yani İslam'ı güzel göstermek. Ama sen Müslüman'ı eziyorsun orada. Sırf henüz iman etmemiş birisini kazanabilmek için. O açıdan iman etmiş olan Allah'a ve Resulüne teslim olmuş Allah'ın ayetlerine iman etmiş, tabi olan kimselerin e, belki kırılmayacağını düşündüğümüz konuları bile muhakkak bizim tarafımızdan öncelenmesi gereken şeylerdir. Yani başka birleri iman etmemiş birileri, davete tabi olmamış birileri hoşnut olsun bizden razı olsun, bu daveti kabullensin gibi mantıklarla biz kendi kardeşlerimizi, iman etmiş kimseleri, salih Müslümanları, sabah akşam Rabbinin rızasını dileyerek namaz kılan kimseleri asla kırmaya haddimiz yok. Yani kırmak diyorum bakın, burada söylediğim gibi bu sahabelerin kırılması gibi bir durumda söz konusu değil. Allah'ın içine kırılmazlar. Yani böyle davran diye bunlar Allah Resulü'ne gücenecek değillerdi. Fakat bunu sen düşünmen lazım. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine örnektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla mertebesi Allah Resulü gibi olmayan, yani her hareketi, her fiili, vahyin korumasına olmayan başkaları, Resulün makamını temsil eden, ilim bakımından, davet bakımından, onun görevini bir nevi miras almış davetçilere, Örnek almaları için, Allah Resulü'nün örnek almaları için bir uyardır bu ayet. O Allah Resulü'yü de o yüzden belki ona sahabe tahammül ederdi. Ama onun görevini üstlenmiş başka birisi bu şekilde davrandığı zaman birilerinin gönlünü yıkar. Müslümanların, iman edenlerin gönlünü yıkar bu. Yine burada şunu hatırlatmakta fayda var. Ebu Süfyan, radıyallahu anh, Müslüman oluşu geç biraz. İşte Mekke fethedilmiş ancak ondan sonra Müslüman olmuş. O zamana kadar müşriklerin en büyük komutanı yani Bedir'de başka savaşlarda hep Müslümanların aleyhinde en büyük komutan yani en büyük çıban başlarından birisiydi müşrikler arasında. Fakat Mekke'de Mekke'nin fethinden sonra işte Müslümanlar zoraki galip geliyor artık yani yapacak bir şey yok. Ebu Süfyan Müslüman oluyor haliyle yani güç karşısında Müslüman oluyor Ebu Süfyan. Ebu Süfyan, Ebu Bekir radıyallahu anh ile, <gülüyor> ile Medine'de veya Mekke'de, yerini hatırlamıyorum, beraber giderlerken, Suheib radıyallan gibi, şurada ayak takımı denilen kimseler var ya, Suheib radıyallan gibi birkaç sahabe, Allah'ın kılıçları Allah'ın düşmanının boynunda bir türlü parlamadı gitti diyorlar. Yani şu harplerde bir boynu vurulmadı Allah'ın düşmanını diyorlar, laf çarptırıyorlar. Ebu Bekir anh, siz ne diyorsunuz? İşte Kureyş'in ileri geleni, adam Müslüman olmuş, yani böyle. E, e, Sohid radıyallahu ve benzerlerini, onun yanında olan kimseleri, Ebu Bekir radıyallahu anh, eleştiriyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a şikayet ediyor. Aleyküm sahamınıza. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın kullandığı ifade şu. İnşallah Allah'ın dostlarının kalbini kırmamışsındır diyor. Onlardan özür dile diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve Ebu Radyalan geliyor, e, helallik istiyor bu sahabelerde. Yani sizi gücendirdim mi, kırdım mı, ben yanlış davrandım diye. İşte bu sahabenin engin gönüllü oluşu, tevazusu, yani yanlış bir şey yapılıyor. Burada bizlerden birisi olsa herhalde şöyle der, ben de haklıyım. Ben de İslam'ın şeyini düşünüyorum. Bu adam Müslüman olmuş. Kendine bir sürü haklı gerekçeler bulur. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh asla böyle yapmıyor. Değil mi ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle buyurdu. O nefsini yerle bir edip e, bu kimselerden özür diliyor, hellalik istiyor. Onlar razı olmadıkça da onların yanından ayrılmıyor. Evet, bu bunun sebebi işte e, bu, bu ayette geçen ayetin haklarında nazlı olduğu kimselerden birisi Süreyf Radyalan, Selman radyolar. Bunları gücendirecek bir söz söylediğinden dolayı. kim için? Yeni Müslüman olmuş ama İslam'a daha adapte olmamış, amel etmemiş, İslam amelleriyle amel etmemiş kimselere karşı bu kimseyi gücendirmemek için bu yolda canını vermiş, canla başla mücadele etmiş, ibadetler konusunda falan önceliği olan birini e, hücendiretmek pahasına. Yani İslam'da önceliğin elbette bir üstünlüğü var. Hatta namazla imamlıkta bile İslam'da önce olan, hicrette önce olan bunlar e, önemli kriterlerdir imamlık tercihinde. Dolayısıyla kitap ve sünnetle en önce amel etmeye başlayan kimselerin daha sonradan yeni tanışmış kimselere nazaran önceliği vardır. Yani tercih meselelerinde bunların hepsi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam tarafından da çeşitli hadislerle önemi belirtilmiş şeylerdir. Allah azze ve celle de ayetlerinde fetihten önce Müslüman olanlarla fetihten sonra Müslüman olanları ayırıyor zaten. Onları da affetmiştir ama bunların üstünlüğünü bildiriyor. el Evvelun yani ilk öne geçenleri Ensar'ı Muhacir'i Allah azze ve celle her zaman diğerlerinden daha öncelikli bildiriyor. Aynı şekilde Bedir'e katılanları Bedir'e katılmayanlara önceliklemiştir. Dolayısıyla bu faziletler Allah Azze ve Celle tarafından bilinilmiş faziletlerdir. Resul tarafından bu faziletler gözetilmiştir. Mesela Halid bin Velid Radyalan ile e, sab Sa bir Nebi Vakkas Radyalan arasında bir atışma olduğu zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, Sabine bir Nebi arka çıkıyor. Diyor ki, sahabemi bana bırakın. Vallahi siz diyor, söyledikçi de sahabesi Halid bin Velid. Uhud Dağı kadar altın tasattuk etseniz asabımın amellerinden işte şu kadarına ulaşamazsınız diyor. Bir avuçluk kısmına ulaşamazsınız. Yani ilk Müslüman olanların elbette önceliği var. Demek ki e, insanları memnun etme noktasında da bunu gözetmek dinen matlup bir şey. Evet, Katade diyor ki, silu ayete geçen Nufasilo kavli açıklıyoruz demektir. İbnü Zeyd diyor ki suçlulardan kasıt yani günahkarlar dediğimiz mücrimin li testebine sebilul mücrimin. Mücrimlerin, suçluların, günahkarların yolu açıkça ortaya çıksın diye ayetlerimiz açıklıyoruz. Suçlulardan kasıt Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fakirlerin oradan kovulmasını söyleyen kişilerdir. Yani bu ayette suçlular açığa çıksın diye bunları açıklıyoruz. İşte onlar sana böyle böyle diyen, bu fakirleri yandan kov diyenlerdir, diyor. 56. ayet ki, muhakkak ki ben sizin Allah'ın yanı sıra dua ettiklerinize ibadet etmekten yasaklandım. De ki, ben sizin arzularınıza uymam. O takdirde muhakkak sapmış olurum da doğru yola erenlerden olamam. Yani şayet sizin arzularınıza uyarsam, hevanıza uyarsam saparım ve hidayeti bulamam. Huzeyl bin Şurahbil'den Ev Musa'ya ve Selman bin Rebi'a'ya bir adam geldi ve kızın, oğlun kızının ve kız kardeşin mirastaki hisselerini sordu. İkisi birden yani Ev Musa da Selman bin Rebi'a da yarısı kızındır, geri kalanın kız kardeşindir. Yine de sen Abdullah bin Mes'uda git ve ona sor. Onun söylediği de bizimkiyle uyacaktır dediler. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a giderek sordu adam. İbn-i Mesud radıyallahu anh dedi ki, onların söylediklerine uyacak olursam yanlış yapmış olurum ve Hidayet erenlerden olmam. Fakat bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği hükmü vereceğim. Yani şu ifadeye dikkat edin. Yani yine sahabelerin verdiği bir hüküm ve bu sahabeler İbn-i Mesud radıyallahu anh'a meseleyi arz ediyorlar. Yani ona sor o da aynı şeyi söyleyecek diyorlar. İbni Mesud Radyalan'ta diyor ki, çünkü İbni Mesud Radyalan'ta bu ile ilgili demek ki hadis var, ilim var bu konuda. Şayet diyor, yani kendisine bu fetvayı yönlendirmiş sahabelerin yoluna uyarsam hidayete erenlerden olamam. Fakat bu konuda ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olurum, onun verdiği hükmü veririm. Yarısı kızındır, oğlun kızına ise altıda bir düşer. Böylece üçte ikisinin tamamlanması olarak oğlun kızınındır, geri kalan ise Kız kardeşindir demiştir. Bunu Bukhari, Ebu Davud, Tirmiz ve i̇bn Mac'e rivayet ediyorlar. Biz bugün buna benzer şeyleri söylediğimizde, yani diyelim Ebu Hanife bir fetva vermiş veya Ahmet bin Ambel veya İmam Malik veya herhangi bir alim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna tabi oluruz. Eğer bu görüşe tabi olursak helak oluruz dediğinde işte bu alimlere hakaret ediliyor gibi bir itirazda bulunuyorlar. Biz onların iddia ettikleri şeylerden beriyiz. Yani alimlere hakaret etmek, eğer onların görüşünü almamaksa, onlar demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük hakareti yapıyorlar. Çünkü onlar Allah Resulü'nün hadisini almamış oluyorlar o alimin görüşüne tabi oldukları zaman. Bizim derdimiz burada işte Allah Resulü ile alimleri karşı karşıya getirmek değil. Şurada İbn-i Mesud radıyallahu yaptığı gibi, yani sahabe bile olsalar onlar bir fetva vermiş ama ben de buna muhalif Allah Resulü'nden hüküm var. Ben Allah Resulü'nün hükmüne muhalefet edip de o sahabelerin hareket gidersem hidayeti asla bulamam. Bu ayeti okuyor yani. De ki ben sizin arzularınıza uymam. Yani buna heva diyor. Arzularınıza uymam o takdirde muhakkak sapmış olurum ve asla hidayeti bulamam. Bu ayeti okuyor. Evet, burada yine e, şu algıya da ihtar var. İşte müşriklerin, müşrikler hakkında inmiş ayeti bizim hakkımızda söylüyor. Bu ayet de müşrikler hakkında inmişti. Ama i̇bn sıra Mesul Radyalan sahabeye söylüyor. Yani burada ayetle ikazda bulunmak, müşrikler hakkında inmiş bir ayet bile olsa ayette ilkazda bulunmak o kimsenin müşrik olduğuna hükmetmek değildir. Ama bu ayetler, müşrikler hakkında inmiş ayetler birilerin tekfiri için kullanılırsa evet buna tabii karşıyız. İbn-i Ömer Radyalanma diyor ki haricilerden bahsederken, hariciler müşrikler hakkında inmiş ayetleri Müslümanlar hakkında tevil ediyorlar. Yani onların aleyhinde tevil ediyorlar diyor Bukharda gelen rivayette. <gülüyor> Müşrikler hakkında inmiş ayetleri, Müslümanlar tekfir için kullanırsa bir kişi bu yanlış bir yoldur. Fakat müşrikler hakkında inmiş ayetle Müslümana uyarda bulunulur. Yani bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Bu onu tekfir etmek değildir. 57. ayet. Muhakkak de ki, muhakkak ben Rabbimden apaçık bir delil üzerindeyim. Fakat siz onu yalanladınız. Sizin acele gelmesini istediğiniz şey benim yanımda değildir. Yani o kıyametin ilmi benim yanımda değildir. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O ayırt edenlerin en hayırlısıdır. Yani ayrım yapanların, iman ed edenli etmeyen, saliyle ile facirin, fasık ile müminin, fasılin, ayrım yapanların en hayırlısıdır. İbn-i Abbas Radyalama diyor ki, o hakkı anlatır kavli, biz sana kısaların en güzelini anlatırız demektir. 58. De ki, o acele istediğiniz şey benim yanımda olsaydı elbette benimle aranızda iş bitirilmiş olurdu. Allah zulmedenleri hakkıyla bilendir. İkrim'e dedi ki, işin bitirilmesiyle kastedilen kıyametin kopmasıdır. Yani o kıyamet koparma yetkisi benim elimde olsaydı, böyle demesi emrediliyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. iş çoktan bitirilirdi. Nitekim daha önce, işte Yunus Aleyhisselam kavmine bedda etmiş, Nuh Aleyhisselam e, hakeza, bazı peygamberler kavimlerinden bazı sıkıntılarla, inkarla karşılaşınca, onların helakini acele istemişlerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, yani Allah demek ki bunu böyle takdir etmiş. Her peygamberin kabul edilen bir duası vardır. Ben bu duamı e, ahiret günde şefaat etmek için ayırdım diye bütün peygamberler bunu dünyada yapmışlardır. Kavimleri için, kimisi helaki için. Kavimlerin helaki için yapmıştır ve kavimleri helak edilmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a da bu sabır öğretilmiş. Yani onun tabiatında olan insan olmasa bile, Tabiatın olan bir şey işaret ediliyor burada. Şayet bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde olsaydı, o, o insanın duygularla derhal kıyametin kopmasına karar verirdi. Çünkü kavminden böyle eziyet gördü. Yani Allah şahit burada buna. Yani canından bezdirecek kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet ettiler. Ve e, inkarda direndiler. Fakat Allah Azze ve Celle ona vermediğini bildiriyor ve Muhammed aleyhissalatu vesselam'a ben bunu ahirete sakladım derken Allah ona buna dair sabretme yollarını öğretmiştir. Mesela bir gün Cibril aleyhissalamu gönderiyor. Diyor ki Cibril aleyhissal, Rabbim bana iki şeyle seni muayyer bırakmak üzere gönderdi. Mesela altın yapsın oğullarının. İstersen bunu yapayım. Yani altına çevireyim ama bundan sonra onların imanları kabul edilmeyecek. Tebeleri yani imanları, tevbeleri kabul edilmeyecek. Veyahut da bunu olmasın, yani sen işte bir şey istedik de yapamadı gibi bir durumla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam imtihan edilecek insanlardan bu eleştirilere. Yani Allah katında böyle bir şey bile yok, bak bir şey istedik olmadı. Yani Allah katında böyle bir nazı bile yok gibisinden. Buna sabretmek de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a düştü. Yani bunu kendisi çekmeyi e, Allah Resulü tercih etti. Normalde biz insan hıtıratı olarak işte bir an önce rakiplerimize, düşmanlarımıza gününü göstermek isteriz. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine merhametten dolayı, yani müşriklere bile bir merhamet var burada onların iman etmeleri için. Çünkü iman fırsatları var henüz hayattalar. Onu düşünerek kendinden feda ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine Ağzını burnunu kırdıkları zaman, işte başından deve işkembe sattıkları zaman, buna benzer Uhud'da dişini kırdıkları zaman, Cibril Aleyhisselam yine bu tekliflerle geliyor. İstersen dağı bunların tepesine geçireyim. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buna alıştırılmıştı. Işte. O kavimden iman edecek kimselerin çıkmaz. Evet. Böyle bir iptilaya muhatap olup da bu kimselerin nesinden çıkacak hayrı düşünmek, ona ona merhamet etmek gerçekten çok büyük bir şey. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın gerçekten ayette belirtildiği gibi Raufun Rahim. Allah kendisine ait iki sıfatla Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'ı zikrediyor. Rauf, ümmetine karşı pek şefkatli, ve pek merhametli. Bunlar Allah azze ve celle'nin sıfatları normalde. Kendisine ait bu iki sıfatla Tevbe suresinin sonlarında Muhammed'e isat ve sana Allah azze ve celle zikrediyor. Ümmetine karşı pek şefkatli ve pek merhametli. Evet, Allah izin verirse Enam suresi 19. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Sübhanekallahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illantek ve esteğfiruke ve töbü